Merhaba, ben Şule. Kafama takılanları, kafana takılanları, kafamıza takılanları konuşmak için buradayız. Biliyor musun, kafamın içinde ve etrafında onlarca soru balonuyla geziyorum. Biri görür de, bonlardan da böyle der diye ödüm kopuyor. Senin de onlarca soru balonun var ve sen de havalarını söndürüp kafanın ücra bir köşesinde saklıyorsun onları. Nereden mi biliyorum? Nereden olacak, ben de senin kadarken bu balonların havalarını söndürüp zihnimin bir köşesini istiflemişim sonra da onları koyduğum yerleri unutmuşum da şu yaşımda yeni fark ediyorum sana bir şey itiraf etmeliyim ama lütfen aramızda bir sır olarak kalsın hani bu kafama takılanlar var ya sorular hani Aynı zamanda senin de kafana takılan, yani neredeyse bütün insanların kafasına takılan sorular. İşte o soruların cevabını öğrenmek için yıllarca eğitim aldım ben. Bir sürü kitap okudum, dersler aldım ve bilgiler edindikçe soru balonlarım küçüldü, küçüldü, kafamın içinde bir yerde kaybolup gitti ya da ben öyle sandım. Sonra. Kalbimin orta yerinde ben her şeyi biliyorum balonu. Büyüdü, büyüdü, öyle büyüdü. Öyle büyüdü ki tam bir yetişkin olmuştum artık. Yetişkin olunca öğretmen de olabilirim sandım. Sınıflara girip göğsüme astığım ben her şeyi biliyorum balonunu öğrencilere gösterecektim. Sonuçta yüzlerce kitap, onlarca sınav bir sürü hoca görmüştüm ben. Sonra ne oldu biliyor musun? Her girdiğim sınıfta, ortamda, senin gibi çok akıllı ve parlak fikirli çocuklarla karşılaştım. Onlar bana kafama takıldı dedikçe yıllar içinde öğrendiğim, üst üste yığdığım bilgiler eşit uzunluktaki o tahta parçalarını dizerek oynadığımız denge oyunundaki gibi sarsılmaya başladı. Tahta parçalarını öyle yerlerden çekiyorlardı ki durun durun çocuklar! ''Ben bunu biliyorum da'' demeye ama onlara cevap verememeye başladım. Anladım ki bilmek tek başına yetmiyordu. Bildiğim ama fark edemediğim bir sürü şeyi bu sorular sayesinde görebildim. Artık gerçek bir öğrenci olmuştum. Kafama takılan ne varsa önüme koymaya ve üstünde düşünerek cevaplar bulmak için araştırmaya koyuldum. Düşünsene kıyafetlerini tıktığım bir dolabın var. En sevdiğim pantolonunun orada olduğunu biliyorsun ama onu bulup giyemiyorsun. Ne yaparsın? Elbette dolabı tamamen döker, içinden istediğini alır. Bir daha da aynı şaşkınlığı yaşamamak için diğer eşyalarını da düzenleyip kaldırırsın. Ben de öyle yaptım. Sizler sordunuz, ben de sorularınızın rehberliğinde cevaplar hazırladım. Belki soru balonlarının havasını indirip kafasındaki dolaba dağınıklık bırakan yetişkinler de dinlerler beni. Belki siz de yeni sorular sorarak parlatırsınız zihnimi. Hatta belki bambaşka cevaplarınızla zenginleştirirsiniz beni. Hadi o halde başlayalım. Kafama takıldığının her bölümünde sizinle farklı farklı soruları cevaplayalım. Ne dersiniz?